Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatü vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecma'in Üç yıllık yürüyüşün bir devamı olarak 80. programda Artvin'de Bizleri sizlerle buluşturan Rabbimize hamdolsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen bir mübellig, bir mübeyyin, bir davetçi, bir örnek olan canlarımız kendisine feda olsun. Efendimiz'e milyonlarca kez salat ve selam olsun. O peygamberin mübarek ellerinde yetişen, adını bilip bilmediğimiz bütün ashab-ı kiram efendilerimize selam olsun. Bugün adına meclis kuruldu, onu yakınan, yakinen tanımaya çalışacağız inşallah. Kadisye'nin kahramanı olan Ebu Mihcen Es-Sekafi'ye selam olsun. Onun adına kurulmuş bu meclise iştirak eden siz kardeşlerime de selam olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasından bir büyük insanı, peygamber mektebinde yetişen bir talebeyi anlamaya çalışacağız. Ben desem ki Ebu Mihçen Es-Sekafi'nin, peygamberimizle birlikteliği sadece bir yıl. Ama onu, benim size tam anlamıyla anlatabilmem için en az bana üç saat lazım. Dayanır mısınız üç saat beni dinlemeye bilmiyorum ama ben üç saat konuşmayacağım onu baştan söyleyeyim. Sadece bir hakikate dikkatlerinizi çekmek için bu sözü söyledim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tek bir yıllık birlikteliği olan bir insanı anlatabilmek için bile bize 3 saat lazımsa ya 23 yıl beraber olan Hz. Ebu Bekir'i anlatmak için ne kadara ihtiyacımız olur tahayyül edebiliyor musunuz? Ya bir Ömer'i anlatmaya selam ona ve diğerlerinin üzerine olsun ya bir Osman'ı anlatmaya bir Ali'yi anlatmaya Başımızın tacı olan Hatice'yi anlatmaya, Ayşe'yi anlatmaya yani peygamber ikliminde 23 yıl, 20 yıl, 15 yıl olan birini anlatmaya iş sıra geldiği zaman ne kadar bir malzemenin, hatıranın, rehberiyetin önünde olduğumuzu anlamak durumundayız. Hal böyle olunca biz aslında asr-ı saadet dediğimiz o dünyaya olan ihtiyacımızın bir Müslüman olarak sadece vefadan kaynaklanmadığını da hatırlamamız lazım. Bizim istikbalimiz köklerimizdedir. Köklerimizde asrı saadet olan aslı da saadet olan o güzel çağdır. Allah bizi o çağdan ayırmasın ve onların rehberiyetinde önderliğinde yürümeyi bizlere nasip eylesin. Bugün Ebû Mihcenez Sekafi'nin hayatının üzerinden beş temel ilke öğreneceğiz. Aslında bu bir yönüyle onun şahsından kaynaklanarak ya da onun şahsını vesile edinerek tarihi anlama, tarihi yorumlama, tarihte yaşamış bir şahsiyetten istifade etme adına ya da bugün bazı sorunlarımızı çözme adına belli ilkeleri aslında onun hayatından anlamaya çalışacağız. Nedir o beş tane temel ilke? Vereyim aklınızda iyi kalsın ki onun üzerine konuşmaya çalışacağım. Ara ara ben tıkandığım yerlerde bana yardımcı olun. 1- Beşeriyetlerin izharı. 2- Zaafiyetlerin ıslahı 3 kabiliyetlerin inşası 4 mesuliyetlerin idraki 5 rehberiyetlerin ihyası Aslında bugün Ebu Mihcen es-Sakafi radiyallahu anh bize bunları söyleyecek ve bu şeyler aslında bizi bundan sonraki Tarih okumalarımızda gerek İslam tarihinin herhangi bir sayfasında gerekse peygamber Aleyhisselatu vesselamın dünyasına ait bazı sayfalarda biz bazı şeyleri okurken biraz daha farklı bir biçimde istifade etme adına bu ilkeler ışığında yürümeye çalışacağız. Biraz açalım ne demek birincisi beşeriyetlerin izharı. Biz... Sahabeden bahsettiğimiz zaman melekler ordusundan bahsetmiyoruz. Bunu çok iyi anlamamız lazım. Sahabeden bahsettiğimiz zaman beşer içerisinden çıkarılmış, beşere önder kılınmış, örnek kılınmış. Beşer gibi olan dolayısıyla bir beşerde ortaya çıkabilecek her türlü iyilik de kötülük de hayatlarında olan bir tablodan ve bir hayattan bahsediyoruz Hal böyle olunca sahabe demek hata işlemeyen insanlar demek değildir Sahabe demek hatasını savunmadan Hatasının farkına vardığı an hatasından dönen insan demektir. Biz böyle anlayamıyoruz. Anlamak da istemiyoruz. Mesela böyle anlamadığımız için hemen Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın arkasından ortaya çıkan bazı sorunları nasıl olur da ortaya çıktı diye anlama adına değil yargılama ya da üstünü örtme adına gayrete giriyoruz. Nasıl olur da sahabiler birbirleriyle savaş eder? Nasıl olur da kavga olur aralarında? Nasıl olur da ihtilaf olur aralarında diyerek aslında yaşadıkları o tablolar üzerinden de dersler almamız mümkün iken bunu almama noktasında bir şeylere dönüştürüyoruz. Ama biz beşer olduklarını unutmasak, Beşeriyetleriyle bize örnek olduklarını fark etsek beşerse eğer zaafiyetleri vardır bunu unutmasak ve hiç kimseyi melekleştirmesek bunlar sahabi olsa bile melekleştirilmeyeceği gibi bugünün dünyasında da sevdiğimiz insanlara karşı muamelelerimizi ve mesafelerimizi böyle tutsak Hayatımızdaki birçok meselede sıkıntıya aslında uğramayacağız ama melekleştiriyoruz sevmişiz bir hocayı gönlümüzü kaptırmışız benim hocam asla hata etmez benim hocamdan hata sudur etmez benim hocam şöyle benim hocam böyle sevmişiz bir lideri onu insan üstü olarak değerlendiriyoruz. Oysa eğer ondan yanlışlık olmaz. Oysa eğer yaptığı her iş doğrudur. Oysa eğer her işinde hikmet vardır. Yok böyle bir şey. Vallahi bu şey ne Kur'an'a uyar ne peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına uyar. Ben size desem ki Kur'an'ın içerisinde bugün sahabeyi anlatan, 300'e yakın ayet var doğrudan ve bu 300'e yakın ayetin yaklaşık 3'te biri ashabın hatalarını bize anlatıyor desem siz bana ne dersiniz bilmiyorum ama o bilgi bize çok şey söyler. Eğer onunların hatalarının üzerinden de biz dersler alacaksak ve böyle bir bilgiyi Kur'an bizleri nazarına veriyorsa oturup bir kez daha düşünmemiz gerekir. Uhutta peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi terk ettiler mi? Ordu dağıldı mı? Aynen geçidi terk edildi mi? Peygamberin açık emrine rağmen terk edildi. Ayetler yazdı bunu. Huneyn günü sayılarına bakarak sayılarından dolayı övündüler. Bundan dolayı ordu darmadağın oldu mu? Ordu darmadağın oldu. Cuma suresinin aktardığı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbede hutbe irade ederken dışarıdan gelen kervanın sesini duyup peygamberi ayakta bırakıp çıktılar mı dışarıya? Çıktılar. Anamız iffeti Kur'an'a giren anamız Ayşe anamızın o ifk hadisesine bazı sahabi efendilerimiz adlarıyla dilleriyle karıştılar mı? Ve bunları 26 ayetle Rabbimiz anlattı mı? Anlattı. Daha ne kadarını sayayım size ama biz Kur'an'ın bu anlatımlarını ve onların üzerinden bize verilen mesajlarını anlamak istemiyoruz. Aslında Kur'an insanlık perdesini kaldırır kaldırmaz babaları Adem anneleri havva olan iki kardeşin kavgasını zaten anlatmıştı bize. İki kardeşin kavgasıyla insan oğlunun adeta yürüyüşü başlamıştı ama unuttuk melekleştirme bizim bir özelliğimiz bunu her zaman için iyilik olsun diye de yapmıyoruz biliyor musunuz niçin yapıyoruz ona da dikkat çekmek lazım melek olsunlar ki taklit edilemesinler melek gibi olsunlar ki diyelim ki onlara ulaşmak mümkün mü onlar nerede biz nerede melek olduklarını söyleyelim ki Onlardan hayatlarımıza örnek taşıma adına bir gayret içerisine girelim, girmeyelim. Ama böyle değil. Bugün Ebu Mihcen Es-Sekafi bize sahabenin aslında nasıl algılanması gerektiğine ait çok önemli sözler söyleyecek. İkincisi neydi? Zafiyetlerin ıslahı. İnsanız her insanın zafiyeti var. Benim zafiyetim yok diyen insan bir daha kendini muhasebe etsin. Var. Aslında iyice teşhis edilmesi gerekir. Ve teşhisin üzerinden ıslah edilmesi gerekir. Mesela sallallahu aleyhi ve sellem bir muallim olarak da bu manada bize çok önemli şeyler söyledi. Sadece bir iki tane kısa örnek söyleyeyim ki Ebu Mihçen es anlatmaya zaman kalsın. Geliyor Hazreti Ebuzer. Başımızın tacıdır. Sallallahu aleyhi ve sellem onun için her kim İsa'nın züftü ile yeryüzünde yürüyen bir insanı görmek istiyorsa Ebuzer'e baksın diyerek Ebuzeri bize göstermiştir. Böyle biridir. O Ebuzer peygamberin huzurundadır. Diyor ki ya Resulallah herkese devlet işlerinden görevler verdin. E bana da ver. Ben de bir yere vali olayım ya da bir zekat amili olayım ya da devletin işlerine bakan bir memur olayım. Ben de o hayırdan mahrum kalmayayım. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Zer'e? Ebu Zer o iş senin işin değil. Çok iyi biliyor. Ebu Zer o işi yapacak birisi değil. Onun o manada farklı bir özelliği var. Ebu Zer bir yere vali olsa... Oranın tevasının iflahını sökecektir. Sonraki süreçte hayatına ait bazı tabloları okuduğunuz zaman nasıl olacağını anlayabileceksiniz. Onun için senin işin o değil ve ona ayrı işler ayrı görevler biçmiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Biz o Ebu Zer'in birçok meselede farklı noktada olduğunu okuyoruz İslam tarihinde. Sen tek başına yaşayacaksın, tek başına öleceksin ve tek başına dirileceksin diyerek onun tek bir adam olacağını ondan dolayı da idarecilik yapamayacağını bu özelliğini nazara vererek ıslaha ait bazı şeyler söylediklerine şahit oluyoruz Adıyaman'ın sakinidir Saffan İbni Muattal kabri oradadır onu orada anlattım Allah kendisinden ebeden razı olsun şöyle bir özelliği var o özellik bizde biraz daha fazla var Uykuyu çok sever Saffan İbni Muattal. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da onun bu özelliğini anlar. Böyle bir zafiyeti var. Nasıl ıslah eder biliyor musunuz? Savaşmaz. Onu rencide etmez. Onun aybını yüzüne vurmaz. Özelliğine uygun bir görev ona biçer. Nedir o görev madem safhan sen uykuyu çok seviyorsun yattığın zamanda uyanamıyorsun o halde senin işin ordunun artçısı olmak yat ne zaman uyanırsan biz çıkıp geldiğimiz yerlerde arkamızdan gel bizim bıraktığımız eşyaları toplayarak bize kavuştur. Kazafiyetleri sallallahu aleyhi ve sellem ıslah ediyor böyledir ve bu manada biz. Ebu Mihcenes Sekafi'nin de bazı zafiyetlerini öğreneceğiz şimdi. Nasıl ıslah edildiğine de şahit olacağız. Üçüncüsü kabiliyetlerin inşası. Allah her insana kesinlikle bir kabiliyet. Bazı insanlara birkaç farklı kabiliyet bahşetmiştir. Bazen insan farkına varmıyor olabilir kabiliyetinin. Orada da işte beşinci maddede ona dikkat çekeceğim rehberler ortaya çıkacak. Ama insan burada bilsin ki şunu her insanın kabiliyeti var. Kabiliyetsiz insan yok kabiliyetinin farkında olmayan insan ise çok. Ebu Mihçen Es-Sekafi'nin kabiliyeti var. O kabiliyetler nasıl inşa edilmiş onu da göreceğiz. Dördüncüsü. Mesuliyetlerin idrak. Mesuliyet nedir? Vazife bilincidir. Mesuliyet nedir? Mükellefiyet ve sorumluluktur. Müslüman mısın? Elhamdülillah o halde mükellefsin. Müslümansan eğer bu dini öğrenme, bu dini yaşama, bu dini anlatma ve dine ait değerleri korumakla mükellefsin. Bu hocaların işi değildir sadece. Bu manada eğer sen bu işi sadece hocalara havale edersen kendi mesuliyetinin idrakına varamazsın. Böyle anlamı adına Ebu Mihcen Neskafi bize o kadar çok şey söyleyecek. Hele Kadisiye'de söylediği, hele Kadisiye'de ortaya koyduğu o adım, o tavır mesuliyetlerin idraki adına bize çok önemli mesajlar verecek. Beşincisi neydi? Rehberiyetlerin ihyası. Rehbersiz bu iş yürünmez. Yola çıktın çıkar çıkmaz. Senden daha fazla bilenlerin talebesi senden daha az bilenlerin hocası olmak zorundasın. Risalet yolunda yürümenin başka yolu yok. Hem talebe hem hoca bu iş beraber yürünecek. İşte bu manada da rehberiyet adına da Ebu Mihcenes Sekafi hayatıyla o yaşadığı güzellikleriyle bize çok şey söyleyecek. Allah gerçek manada bana anlatabilmeyi kolaylaştırsın. Size de anlamayı inşallah kolaylaştırsın. Niye Artvin'de onu anlatıyoruz? Onu da söyleyeyim. Taif'te başlayan bir yolculuk Azerbaycan'da nihayete eriyor. Bu proje içerisinde Ebu Mihçen Es-Sekafi anlatılmalıydı. Çünkü tanınmıyor Müslümanlar tarafından. Hayatından alınacak dersler var. Bu projede olmalı. Öyleyse eğer Azerbaycan'a en yakın yerde olsun, en azından onun kabrine buradan da selam gönderilsin diye Artvin'de o seçildi. İnşallah isabet kaydetmişizdir. Gelin Ebu Mihçen Es-Sekafi'nin, bu ön bilgiler çerçevesinde hayat defterinin sayfalarını beraberce çevirelim. O taiflidir. Sakif taif demek zaten. Orada saygın birisi olarak yaşıyor. Doğum tarihini bilmiyoruz. Ancak Allah Resulü aleyhissalatü vesselam miladi 610'da Mübüvvetin mesajlarını Mekke'de duyurmaya başladığı zaman o artık yetişkin birisidir, şairdir, saygın birisidir, taifte ihtiram gören birisi olarak yaşamaktadır. Ve Mekke'de olan her hadiseden haberdar birisi olarak İslam'a karşı düşmanca bir tavrı olan birisi olarak hayatını devam ettirmektedir. Adının Amr, Abdullah ya da Malik olduğu söylenir. Ama çok büyük ihtimalle Amr rivayeti daha doğru. Babası Habib ya da bir diğer okunuşla Hubeyb İbni Amr. Annesi ise Unut Binti Abdullah. Bu zat şair olduğu için şairler de çok saygın bir nitelikte bir muamele gördükleri için kavmi içerisinde Taif'te el üstünde tutulan birisi. Böyle biri. Şirk içerisinde yaşıyor. Hayatında sıkıntılar var. Bir cahiliye insanı nasıl yaşıyorsa o da aynı şekilde yaşıyor. Ve her geçen gün İslam'a ait meseleleri ve mesajları duydukça düşmanlığı İslam'a daha da artıyor. Her geçen gün içinde İslam'a karşı kini daha da ziyadeleşerek geçiyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Taif'e gelip taşlandığı zaman... Ebu Mişcen Taif'tedir ya görmüştür ya duymuştur ama yüreğinde hiçbir sıkıntı çekmemiştir Efendimiz Medine'ye hicret ettiği zaman duymuştur o zamana kadar duyduğu kin biraz daha artmıştır Bedir neticelenip Müslümanların lehine zaferle neticelenince Taiflilerle Mekkeliler arasında çok ciddi münasebet olduğu için onlar da üzülmüşlerdir Ebu Mihçe'nin İslam'a olan nefreti böylelikle daha da artmıştır. Dediğim gibi tam 21 yıl ve 21. yılında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Mekke'yi fethedip oradan Huneyn'e uzanıp Huneyn gazvesini de kazandıktan sonra buraya kadar gelmişken Taif'e de gidelim Taif'i de fethedelim diye Taife doğru İslam ordularını götürür. Ve Taifliler İslam ordularının kendilerine doğru geldiklerini gördüğünde kalelerine girerler. Güçlü surlarla örüldü kaleleri vardır. Kalelerine sığınırlar. Müslümanlar gelir onların kalelerinin karşısında dururlar. Müslümanlar aşağıda onlar kalelerin içinde. Müslümanlara başlarlar ok atmaya. O anlarda Ebu Mihçenes Sekafi ara ara kalenin üstüne çıkıyor. Çok böyle insanları kışkırtacak. Kendi adamlarını tahrik edecek. Müslümanları ise tahkir edecek bazı şiirler okur. Onun okuduğu her şiir kendi adamları için sevinç kaynağı. Ama Müslümanlar için ise çok ciddi sıkıntılar oluşturur. Bakın aziz kardeşlerim. Bu tablo üzerinden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın cihad anlayışını, fetih anlayışını, İslam'daki cihadın ne demek olduğunu çok iyi bir biçimde anlayacağız. Efendimiz kendi hayatının üzerinden ve bu tablonun içerisinde Ebu Mihçen de var. Onların üzerinden bize birçok önemli mesaj ve ders verecek. Kuşatılmış oklar yağıyor. Yağ oklardan yaralanan Müslümanlar var hatta şehit olanlar var o anda yukarıya çıkmış birisi gür bir sedayla şöyle haykırıyor ey Muhammed'in köleleri Muhammed'in köleleri dediği kim sahabeye söylüyor ey Muhammed'in köleleri siz şimdiye kadar savaş bilmeyen adamları yenerek buraya kadar geldiniz. Biz ise güçlü kaleleri olan insanlarız. Bizi de mi yeneceğinizi zannettiniz? Şimdi göreceksiniz nasıl kahraman insanlarla karşı karşıya geldiğinizi ve buraya geldiğinize pişman olacaksınız. Sesin sahibi kimdir? Ebu Mihcenes Sekafi'dir. Birisi ona karşılık veriyor. Karşılık vereni şimdi tanıyacağız. Karşılık verirken şöyle veriyor. Ey İbni Hübeyb babasının adıyla ona hitap ediyor. Demek ki tanıyorlar birbirlerini. Ey İbni Hübeyb sen de bizi tanımamışsın. Biz burada siz deliklerinizden çıkana kadar bekleyeceğiz. Ne zaman siz çıkarsanız o zaman da kılıçlarımızla sizin dersinizi vereceğiz. Zaten siz şimdi inlerinize çekilmiş tilkiler gibisiniz. Tilki adam ne kadar kalırsa kalsın bir müddet sonra dışarıya çıkma zorunda kalacaktır. Cevap geliyor Ebu Mihçen kafiden. Ey İbni Hattab kimmiş konuşan? Hazreti Ömer. Ey İbni Hattab diyor ne yaparsan yap sen bizi çıkaramayacaksın. Hazreti Ömer diyor ki hele keselim sizin bütün üzüm bağlarınızı ve size akan bağları Aç kaldıktan sonra mecbur çıkacaksınız ve aralarında böyle atışma devam ediyor. Atışmalar devam ederken Hazreti Ömer biraz tehditvari cümleler söylüyor. Biliyorsunuz Hazreti Ömer'in o bunu. o anda Hazreti Ebubekir Bekir arkasına geçiyor. Yavaş ol ey Ömer diyor yavaş ol. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki Taif'in fethine izin yok. Ömer'in elinden bir anda kılıç düşüyor. Gelmişiz işin sonuna biraz daha bastırsak kaleyi fethedeceğiz. Ne demek Taif'e izin yok? Allah Resulü böyle dedi. Taif için, fetihi için izin verilmedi. Geri dönüyoruz diyor. Hazreti Ömer o anda üzülüyor. Anlamıyor da meseleyi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanına geliyor. Niçin ya Resulallah? Bastırsak biraz daha. O adamları inlerinden çıkaracağız ve kılıçlarımızla onların derslerini vereceğiz. Niçin fetihten geri dönüyoruz? Ömer eğer biz fethedsek kılıçlarımızla onlara yapacağımızı ben de biliyorum. Ama onlar yaşasa belki Allah bir müddet sonra aynen Mekkelilere nasip ettiği gibi onlara da hidayeti nasip edecek. Onun için buraya kadar biz mesajımızı verdik. Şimdi geri dönüyoruz biz inşallah onların gelip İslam'ı tanışmaları için bundan sonra Rabbimize dua dua yakaracağız. Ne dedi iman ettiğimiz peygamberimiz benim Artvinli kardeşlerim anladınız mı? Birileri cihada yıkma, yıkma, sökme, katletme, ganimet elde etme anlamı yüklesin. İslam'da böyle bir cihadın anlamı yoktur. Cihadın anlamı şudur, İslam'la insan arasındaki engelin kaldırılmasıdır. Yok etme, toprak fethetme, iktidarı ele geçirme, yönetimi ele geçirme böyle bir cihad anlayışı bizim kitaplarımızda yok. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Taif'te bu hakikate dikkat çekme adına fete bir adım kala o insanlar yaşasın. Bir müddet sonra hidayet adına bir tanışıklığı olsun diye geri dönecek kadar bu işin mesajını işte ortaya koymuştur Şimdi bunları anlamadıkları için kendi kafalarından birileri bir şeyler uyduruyor olabilir Ama bizim kitaplarımızda kaydedilen peygamberin rehberliğinde bize örnek ve model olarak gösterilen işte budur bu örnekliği anlayacağız ki yeniden yolumuz Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellemin yürüdüğü yola yakışsın ve ona kavuşsun. Allah ondan bizi mahrum etmesin inşallah. Çekilecekler. Sahabeden bazıları geliyor Efendimizin yanına. Ya Resulallah diyor geri çıkacağız ama onlar... Kaç gündür ok yağdırdılar. Tayf kuşatması ya 30 gün ya 40 gün sürmüş. O süreç içerisinde bir sürü yaralılarımız oldu. Ve 13 tane şehit verdik. Hiç değilse bir dua etsen, bir dua etsen aslında o istenilen. Bir beddua etsen de Allah bunların cezasını verse bize çok çektirdiler. Efendimiz tamam diyor. Ellerini şöyle kaldırıyor. Sahabe de merakla. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ne diyeceğini bekliyorlar. Ne diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Allah'ım sakiflileri doğru yola ilet. Allah'ım onlara hidayet nasip et. Allah'ım onları İslam'a İslam'ı da onlara kavuştur. Rahmet peygamberidir o işte. Uhud'da kan revan olduğu anları biliyorsunuz. Yanında iki saat var. Saat bin Ebi vakkaz Sa'd bin Muaz. Kan revan içinde. Talha İbni Ubeydullah o anda karşısına çıkıyor. Ya Resulallah diyor, kavmin sana neler yaptı? Şu halde ellerini açsan, Allah'tan ne istesen Allah sana bahşedecek. Şu azgın kavmin yok olması için, başlarına bir musibet gelmesi için ellerini aç ve dua et diyecek. Açacak kan revan içerisinde Sallallahu aleyhi ve sellem Ve dilinden dökülen cümle şu olacak Allah'ım Mahfirli kavmi Fe innehum la ya'lemun Allah'ım Kavmimi bağışla Onlar bilmiyorlar Bilselerdi yapmazlardı İşte budur Onu alemlere rahmet kılan O en önemli özellik Ve orada Ankala bir müddet sonra birkaç gün daha kuşatma sürse Taif gibi çok önemli bir yeri fethedecek Efendimiz hayır diyor ve geri çeviriyor. Geliyorlar aradan bir yıl geçmiş Taifliler grup grup gelip Medine'ye iman ediyorlar. Aylardan Ramazandır yıllardan hicretin dokuzuncu yılıdır Ebu Mihcen Es-Sekafi 5 tane arkadaşıyla beraber Müslüman olmak için değil dikkat buyurun halen yüreğinde İslam'a karşı o kini beslemektedir Müslüman olmak için değil ya ne için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden eman alıp Taif'te yaşamaya müşrik olarak yaşamaya devam etmek için 6 kişi beraberce Mescid-i Nebevi'de Efendimiz aleyhissalatü vesselamın huzuruna çıkmak için geliyorlar. Sahabe bizim gibi düşünüyor Şöyle bir şey söylüyorlar Ya Resulallah bu adamlar geldi Seninle görüşmek istiyorlar Ama mescide girmek istiyorlar Bunlar müşrik Müşriklerin ne işi var bizim mescidimizde Efendimiz diyor ki açın yolları gelsinler Ama ya Resulallah onlar müşrik Sallallahu aleyhi ve sellemin sözü şu Yeryüzü onlardan dolayı kirlenmez Yeryüzü neydi? Mümin için mescitti Mescid hükmündeyse eğer onların gelişiyle kirlenmez. Bırakın gelsinler. Gelecekler Efendimizin önünde duracaklar. Konuşacak olan Ebu Mihçeniz e Sekafi'dir. Geliş amacını söyleyecek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da hiçbir şey söylemeyecek. Tamam diyecek misafirimsiniz. Sizi ben bundan sonra mescidin şurasına kuracağım. Çadırda ağırlamak istiyorum diyecek. Mughire İbni İbni Şube. Sahabidir biliyorsunuz radıyallahu anh. Taiflerle de akrabadır. Efendimizin huzuruna geliyor. Ya Resulallah diyor onlar benim akrabalarım. Mescitte ağırlamasak da onları müsaade etsen ben evimde onları ağırlasam olmaz mı? Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir planı var. Bize yine bir şey öğretecek bakın dikkat edin. Ey muhire diyecek, akrabaların elbette ki senin evinde kalmaya hak sahibidirler. Ama ben istiyorum ki onlar bizi görsünler, tanısınlar, namazlarımıza şahit olsunlar, okuduğumuz Kur'an'ı dinlesinler. Böylelikle ön yargıları kırılsın ve imana bu şekliyle taşınsınlar. Müslüman budur zaten, ben hayret ediyorum bu çağın insanına. Çağın insanı Müslümansa kapılarını kapatıyor, diyor ki hiç kimseyle karışmayalım, konuşmayalım, kendimizi muhafaza edelim. Böyle bir şey yok ki o insanların imanla tanışma sorumluluğu var ve biz bu işte vazifeli mesulüz, bunu yerine getirmek zorundayız. İşte sallallahu aleyhi ve sellem müşrik olarak gelen o insanları... Yeryüzünün en kutsal mescitlerinden ikincisi olan ve bir rekat kılınan namaz bin katıyla sevaplandırılan mescidi nebevi de onlara yer atıyor onları orada ağırlıyor. Buradan sonrasını Hazreti Bilal anlatsın mı bize? 15 gün boyunca diyor o müşriklere yemek taşıdım. 15 gün Ramazan'ın 15'ine kadar müşrik olarak kalmışlar. Orada ve Müslümanları gözetlemişler Ama onlar gördükçe hayran olmuş Müslümanların okudukları Kur'an, yaptıkları ibadet Aylardan Ramazandır, kıldıkları teravih Gece adına ortaya koydukları ameller Her birisi yüreklerindeki o ön yargıları sökmüş Atmış ve en sonunda Ramazanın 15. gününde Altı arkadaş sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelmiş ve iman etmişler. Bilal diyor ki 15 günde onlara mümin olarak ben iftar ve sahur yemeği taşıdım. İman etmişler orada ve Ebu Mihcen Es-Sekafi'nin iman hayatı böylelikle başlamış. Sadece bir yıl Efendimizle beraberliği bu kadar. Hazreti Ebu Bekir döneminde ve Hazreti Ömer döneminde biz onu daha aktif görüyoruz. Ancak aziz kardeşlerim Ebu Mikçenes Sekafi Müslüman olup Medine'de bir müddet kalmaya başladığı zaman iki tane büyük zaafiyetin sahibi olarak yaşıyor. Nedir o iki zaafiyet biliyor musunuz? Bir tanesi içkiyi bir türlü bırakamıyor. Haram olduğunu biliyor ve ama bir türlü kurtulamıyor bu hastalıktan. Bunun içinde de Hazreti Ömer devrinde yedi kez kendisine hat uygulanıyor. Hat cezasının ne olduğunu şimdilik söyleyeceğim. İkincisi belki bunu söylediğim için bana kızacaksınız ama bunlar bu zafiyetlerin nasıl ıslahını öğreneceğiz bir sahabe efendimizin üzerinden. Medine'de kaldığı zaman içerisinde ensardan bir adamın hanımına gönlünü kaptırır. Evli bir kadını sever ve onun üstüne şiirler söyler. Bu da Müslümanlar tarafından duyurulur. Sahabe başımızın tacı ama iki tane böyle zafiyeti var. İçkiye ait o kadar bir alışkanlığı ve bağımlılığı vardır ki Hazreti Ömer Taif'te Hani sizi şöyle öldüreceğiz böyle öldüreceğiz dedikleri zaman dönüyor adamlarına bir mısralık bir şiir okuyor. Bunlar bizi kesecek öldürecek. Bari beni öldürdükleri zaman bir üzüm ağacının altına gömün de yağmur yağdığı zaman oradan yağsın benim mezarıma üzümden. İçkiyi öyle içeyimdir der öyle bir şiir okur. Bunun üzerinden de anlayın nasıl bir bağımlı olduğunu. Böyle iki zafiyet nasıl ıslah edilmiş Hazreti Ömer aleni olarak içtiği zaman ona bazen 40 bazen 80 tane sopa cezası atmıştır. Hat içkinin attı böyledir. Said İbni Zeyd, Abdullah İbni Mesud ve başka sahabe efendilerimiz özellikle Said İbni Zeyd'in rivayeti Ahmet Bin Hanbel'in müsnedinde geçer. O olayı bize şöyle anlatır. Peygamber aleyhissalatü vesselam zamanında içki içenlere hat uygulanırdı. Bazen ayakkabılarımızla bazen ellerimizle Bazen elbiselerimizi ip olarak yapar onunla 40 tane sopa atardık ama Hazreti Ömer onu 40 sopaya çevirdi sonra onun devrinde içkiye ait olan bağımlılık artmaya başlayınca 40 sopa cezasını 80 sopa cezasına çıkardı böyle bir hakkı var mı Hazreti Ömer'in var ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem benim ve raşit halifelerimin yoluna uyun Raşit halifelerden biri olarak Hazreti Ömer kendi devrinde yaşanan bir hadiseden dolayı böyle bir iştahat ortaya koyabilir. Koymuştur da başka iştahatları da var biliyorsunuz Hazreti Ömer'in. Yedi kez hat uygulanıyor. Her hat uygulandığında gözyaşları içerisinde Allah'ım ben biliyorum bunun haram olduğunu ama bir türlü kurtulamıyorum. Ne yapayım ki yine ben bana hat uygulanıyor. Had uygulandığı için ben bu günahtan kurtulma adına bir şey umuyorum. Ne demişti sallallahu aleyhi ve sellem? Hadler kefarettir. İnşallah uygulanan o had o günahın kefaretidir. Bunu iyi anlamamız gerekir ki bugünün dünyasında da bazı şeyleri anlayalım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasında da bazı şeyleri anlayalım. Onu anlamamız için size bir örnek söyleyeyim. İbn-i Mace bize aktarıyor kitabında aktaran sahabi efendimiz Saleb'e olayın içinde olan isim ise Amr i̇bn Semure. Amr i̇bn Semure o da bir sahabi bir hırsızlık yapmış. Kabileye ait bir deveyi çalmış kimse bilmiyor. Ama vicdan azabı o kadar zorlamış onu ki bir müddet sonra efendimizin huzuruna gelmiş. Başından geçeni anlatmış. Ya Resulallah ben böyle bir hırsızlık yaptım. Tahirni, tahirni ya Resulallah. Beni temizle ya Resulallah. Efendimiz tahkik ettirmiş. Evet gerçekten o zat böyle bir hırsızlık yapmış. Ceza nedir? Sağ eli kesilecek. Salebi anlatıyor. Ceza verildi diyor. Sağ eli kesildi ve eli koparılıp atıldı. Biz o anda Amr İbni Semure'den şu sözü duyduk. Döndü o kopan eline bakarak dedi ki beni senden kurtaran Rabbime hamdolsun. Kirli kirli günahla Rabbimin huzuruna gelmektense kefaretini bu dünyada ödedim ya onun için Rabbime hamd ediyorum. İşte budur. Kefaretler, hatler kefarettir derken sallallahu aleyhi ve sellemin o sözüne iman edişin karşılığıdır bu. İşte bundan dolayı Ebu Mihçe nes içki meselesinde böyle bir sıkıntı içinde var. Kurtulamıyor bundan, kurtulamadığı zaman da gelip kendisi bazen itiraf ediyor. Halife Hazreti Ömer de ona hat uyguluyor. Ama ensardan bir kadına, evli bir kadına gönlünü kaptırmasını görünce... O anda bir adım atıyor rehberiyet ortaya çıkıyor zafiyetlerin ıslahı adına Hazreti Ömer bize çok önemli bir şey söylüyor ne yapıyor biliyor ki Ebu Mikçen es iyi bir savaşçıdır Medine'de kalsa bu içindeki zafiyet farklı noktalara kayacak onun için onu o gün için Irak cephesinde olan Sad bin Ebu Vakkas'a gönderiyor onun zaafiyetlerini de ona haber veriyor. Ona göre sen tedbirini al ne yapılacaksa yap diyerek bu insanı ıslah et adına bir şeyler söylüyor. Hazreti Ömer'in attığı adımın ne anlama geldiğini anladınız mı arkadaşlarım? Kardeşlerim bilmiyorum ama biraz güncelleştireyim de anlayın. Mesela çocuklarımızın internetle olan bazı muamellerinden hoşnut değiliz. Saatlerini onun karşısında geçiriyorlar. Ya da televizyonun neyse, zafiyet ne, neyse. Nasıl ıslah edeceksin? Oğlum izleme, kızım kapat. Her dediğinde içinden sana kin biriktirecek. Her dediğinde söylediğin ters tepecek. Her dediğin aslında ıslah edeceğine iyice ifşa edecek. İyice ortalığı toz duman haline getirecek. Ne diyor Hazreti Ömer? Şunu diyor. Ona iş yükle. Onu meşgul edecek bir şeyler ona ver. Meşgul etmezsen eğer şeytan onu meşgul eder. İmam-ı Şafi'nin o sözünü hiçbir zaman unutma. Hakla kendini sen meşgul et ki hayatında batıla yer kalmasın. E sen hayatında batıla yer açma adına boş zamanları çoğaltırsan şeytanın en çok sevdiği iş boş zamanıdır. Boş zamanda nice pehlivanların sırtını yere getirir şeytan. Gencecik bir yavrunun sırtını mı yerine getirmesin? Allah korusun. İşte Hazreti Ömer Ebu Mihçene's-Sekafi'nin üzerinden bize bu dersi veriyor. Zaafiyetlerin ıslahı o insana mesuliyetini hatırlatmaktır. Ve bunu yapıyor. Gönderiyor Sad bin Ebu Vakkas bir aslan pençesi Aşere-i yiğit mi yiğit birisi? Kadisiye Savaşı diye bilinen o müthiş savaşın öncesinde ona kavuşuyor. Ama zafiyet bu ya tutuyor. Cephede de yine içiyor Ebu Müşçenes Sekafi. İçince Sadbine bir Ebi Vakkas çileden çıkıyor. Diyor ki sen burada da bunu yaptın. Seni ben zincirlerle bir yere bağlayacağım. Ve savaşın sonrasında sana öyle bir ceza vereceğim ki sen o zaman anlayacaksın. Demek ki sen sopalarla falan anlamıyorsun bunu. Öyle bir ceza vereceğim ki savaştan sonra sen yaptığına pişman olacaksın. Bir çadırın içerisinde zincirlere bağlattırıyor Ebu Mihçen Essekafi. Şimdi Kadisiye başlayacak. Kadisiye. İslam ordularının İran topraklarına ve Irak topraklarına ulaştığı çok önemli bir savaştır. Ne diyor biliyor musunuz sahabe o savaşa bizim için ikinci Bedir'dir. Neden 99 tane Bedir ashabından sahabi var o ordunun içerisinde. Asad bin Ebi Vakkas da ordunun komutanı o da Bedir ashabından başka kimler yok ki 300'e yakın Rıdvan beyatına katılmış sahabi var o savaşın içerisinde onun için o savaş İslam tarihinde bir dönüm noktası böyle bir savaşın öncesinde taraflar savaşma adına beklerlerken Hazreti Ömer'in mektubu ulaşır mektup aynen Allah Resulü'nün Taif kuşatması sırasında Müslümanların önüne açtığı ufka benziyor. Ne yazıyor mektupta? Biz bunların topraklarını fethetmeye gelmedik ey Saat. Mümkün mertebe. Cihat savaş başlamadan önce surh yolunu dene. Temsilciler gönder. İçlerinde saygın olan ordunun içindeki saygın olan isimlerden bir grup seç. İran kralı Yezdicer'de gönder bir şekliyle geliş amacımızı anlat onlara. Savaştan önce eğer Surfla İslam'a kapıları açacaklarsa o şekliyle olsun. Yoksa ondan sonra savaş kaçınılmaz olacaksa artık yapacak bir şey yok diyor. Elçiler gidiyor geliyor netice yok. Numan bin Mukarrin 14 kişiyle gidiyor. Uzunca bir kıssası var. Başka meclislerde anlattığım için onu anlatmayacağım. Ama bir kıssa var ki onu anlatmam lazım. Onlar geliyorlar netice yok. Savaş kaçınılmaz. 120 bin kişi İran ordusu. 30 bin kişi Müslümanlar. 33 tane fil var Sasani ordusunda. Çok güçlü bir ordu. Böyle bir ordu karşı karşıya gelince sayıca Müslümanlar. Dörtte 1'leri olmasına rağmen düşmanlarının imanlarından kaynaklanan bir sükünet var. Zaten iman budur. İman oldu mu? Ne olacak? Hakiki imanı elde eden kainata meydan okuduğu gibi onlar da o haldedirler zaten. Ama Sasani tarafında bir endişe var. Birkaç gün önce Sasanilerin komutanı Rüstemizal, biz zal olur Rüstem deriz ya, o oradan geliyor zaten. Asıl asıl ismi Rüstemizal'dır. Bir rüya görmüş Rüyayı yanındaki kahinlere tabir ettirmiş onlar da tabiri şöyle etmişler Müslümanlar size galip gelecek böyle olunca da endişeleniyor savaştan önce bir ortam olur mu acaba diyerek tekrardan İslam ordusundan temsilci istiyor. İslam ordusundan temsilci istenince de Sad bin Ebi Rebi İbni Amr isimli sahabi efendimizi ona gönderiyor. Rebi İbni Amr onlara doğru gideceği zaman da onlar böyle çadırlarını, ordugahlarını şatafatlı bir biçimde kuşatmışlar. Zaten İranlılar sever şatafatı biraz daha şatafatla öyle bir halde görsün ki bizi İslam ordusunun temsilcisi Dili tutulsun ve karşımızda konuşmasın. Böyle bir amaçla ellerinden geleni ortaya koyuyorlar. Rebi İbn Amr geliyor kurban olduğumuz. Üstünde yamalı bir cübbe var. Elinde bir kılıç. Öyle bir geliyor ki hiçbir şeye takılmıyor. Ne o kırmızı halı, ne o minderler, ne o perdeler, ne o şatafat hiçbir şeye. Öyle bir vakarla yürüyor ki rüstemiz İzal şaşırıyor zaten. Geliyor çadırın karşısına durduğu anda askerleri diyor ki kılıcını bize teslim edeceksin. Hayır diyor sizi bizi siz davet ettiniz. Eğer ben gelseydim kılıcımı size bırakırdım. Ama siz bizi davet ettiniz. Onun için sizin kralınızın komutanınızın karşısına kılıcımla çıkacağım diyor. Ve kılıcıyla çıkıyor oraya. Soruyor Rüstemizal niye geldiniz buraya?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 Rüstemizal şaşırıyor ne diyeceğini o anda şu sözü söylüyor. Sen kimsin diyor Müslümanların komutanı mısın? Bu sözler öyle sıradan bir insanın söyleyeceği sözler değil. Bizler diyor asker de komutan da aynıdır. Ben sıradan bir askerim. Dönüp yanındakilere şunu söylüyor. Eğer asker böyleyse kim bilir komutanları nasıl biridir? Eğer komutanları böyle biri ise kim bilir Medine'deki halifeleri nasıl biridir? Rüstemiz alın söylemediğini de biz Artvin'den söyleyelim mi? Eğer halifeleri Ömer böyle birisi ise kim bilir onu yetiştiren, onlara cihana tanıtan, alemlere safa, sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz nasıl biridir? İşte İslam böyle şahsiyetlerin, böyle yiğitlerin omuzlarında geldi bizlere. Eğer biz 14 asır sonra halen onların bu yiğitliklerini anlatıyor ve onlardan ilham alıyorsak neden en başta istikbal köklerimizde dedim anladınız mı? İşte bu hakikatten dolayı söyledim. Biz tanıdıkça inşallah bugünümüzü ihya yarınımızı inşa edeceğiz. Konuşmalar yapılıyor bir netice alınmıyor dönüp geliyor savaş kaçınılmaz. O günde Sad bin Ebi Vakkas acayip bir hasta, hasta hasta Müslümanların önüne geçiyor. Müslümanlar diyor halimi görüyorsunuz ben burada duracağım mecburen ama savaş biraz sonra başlayacak. Dört tekbir getireceğim siz ona göre hareket edeceksiniz. Benim birinci tekbirimi duyduğunuzda ayağa kalkın. İkinci tekbirimi duyduğunuzda kılıçlarınızı çekin. Üçüncü tekbirimi duyduğum, duyduğunuzda suvariler harekete geçsin. Dördüncü tekbirimi duyduğunuzda. La havle ve la kuvvete illa billah din ve düşmana saldırın. Ve başlıyor savaş. Dört gün Kadisyen'in meydanında o yiğitler kendilerinden dört kat büyük orduyla savaş etmek zorunda kalıyorlar. Ama ordu büyük. Güçlü Müslümanlar bir türlü Zafere doğru yürümüyorlar Ve dördüncü gün İslam ordusu dağılmaya yüz tutuyor O anda İslam ordusunun içerisinden Bazı sözler duyuluyor İmdat medet diye Yetişin diye Farklı farklı şekillerde Başlarına gelen işlerden dolayı Feryat figanlar duyuluyor O anda Ebu Mihcenes Sekafi Bağırarak Sad bin Ebu Vakkas'ın hanımı Selma'yı çadıra çağırıyor. Selma diyor bak kardeşlerim o halde ben de bu haldeyim ne olur çöz beni. Evet Sad beni buraya hapsetti ama çöz beni gideyim ve kardeşlerimin o feryatlarına o yardım isteyen nidalarına kavuşayım. Eğer zaten gittim savaş meydanında ölürsem bir şey yok ama ölmeden eğer bir sağ olarak kurtulursam sana Allah'ın adına yemin ediyorum geleceğim tekrardan kendimi sana bağlattıracağım ne olur beni çöz ben o feryada figana o zafer adına davet adına söylenen sözlere icabet etmem gerekir nedir bu mesuliyetin idrakıdır eğer sen mesuliyetin idrakını sahabe gibi anlarsan Zafiyetinin kurbanı olmazsın ben zaten cezaya müstahak bir adamım ne yaparım der Zaafiyetlerini kendi başına belaya çevirirsin ama onu yapmıyor Yalvarıyor yakarıyor koparıyor izni Selma onu çözüyor Sad bin Ebu Vakkas, cihat meydanına çıkmadığı için Belka isimli bir atı var ki görmeye değer O ata biniyor yüzünü kapatıyor Allah-u Ekber nidalarıyla savaşın meydanına dalıyor. Onun meydana dalması o coşku o heyecan o nara öyle bir hale geliyor ki Müslümanlar zannediyorlar ki Medine'den yeni bir kuvvet geldi. Onlara Medine'den yeni bir ordu kavuştu. Onlar toparlanınca düşman dağılıyor derken savaş Müslümanların lehine neticeleniyor. Sa'd bin Ebi Vakkas şöyle bir bakıyor hasta hasta. At benim atım o ses de Ebu Mihcen'in sesine benziyor ama o olmamalı ben onu bağladım diyor. Herhalde Allah bize merhamet etti görünmez ordularından birilerini bize gönderdi diyor Sad bin Ebi Vakkas. Savaşın neticesi böylelikle Müslümanların lehine neticeleniyor. Geliyor İslam orduları sonrasında Ebu Mihcen de geliyor. Hemen kendini tekrardan bağlattırıyor Sad bin Ebi Vakkas'ın hanımı Selma'ya. Sad bin Ebi Vakkas da geliyor çadırına. Selma anamız soruyor ne oldu Sad diyor savaşın neticesi. Vallahi bilmiyorum diyor. Nereden çıktığı belli olmayan Allah'ın kullarından bir kul ya da Allah'ın meleklerinden bir melek çıktı ve savaşın kaderini böyle bir neticeye vardırdı. Sana onun kim olduğunu söyleyeyim mi diyor. Söyle diyor Ebu Mihçen'i gösteriyor ve olanları anlatıyor. Sad bin Ebu Vakkas hemen çözdürüyor. Huzuruna çağırıyor. Yaptığı o işten dolayı onu tebrik ediyor. Öyle bir iş yaptın öyle büyük bir işe netice verdin ki sana hat uygulatmayacağım diyor bundan sonra. Dolayısıyla yaptığın o iyiliğe böyle bir ödül böyle bir mükafat olacak diyor. Buna sevinmiyor Ebu Miştenes Sekafi. Ne diyor biliyor musunuz? Nasıl bana hat uygulamazsın ey sad? Sen bana hat uygulamayıp da beni kirli kirli Rabbimin huzuruna mı göndereceksin? Sen bana hattı uygulayacaksın ki kefaret olsun. Uygula ve bana dua et Allah bu hastalıktan beni kurtarsın. Uygulanacak o hat artık o amel nasıl bir amel olacaksa Allah katında... Sad bin Ebu Vakkas'ın uyguladığı o hatten sonra bir daha Ebu Mihcen kafiye sekafiye uygulanmayacak. Çünkü o hastalıktan tamamen kurtulacak. O hastalık hayatından çekip gidecek. Ondan sonraki hayatı için bir cümle söyleyeyim. Siz zafiyetlerin nasıl ıslah edildiğini öyle anlayın. 17 yıl yaşayacak o günden sonra. Hep savaş meydanlarındadır. Hep atının üstündedir oradan oraya giderek Allah adına ve Allah namına hakikati ulaştırma noktasında gayret içerisinde olacaktır. Ve hicretin 30. yılı miladi 650 ta Azerbaycan'da şehit olacak ya da hayatıyla orada yaşayıp orada vefat edecek yani şahit olacak hayatını böyle noktalan, noktalayacaktır. Allah kendisinden ebeden razı olsun, bizi de onun hayatından nasiplendirsin inşallah. Kıymetli kardeşlerim, size beş tane de cümle emanet etmek istiyorum. Onun hayatından alıp, belli şeylerin muhasebesini yapmamıza vesile olsun diye. Zaten amacımız bu manada nasiplenmek, onun için bu cümleleri de size emanet edeceğim inşallah. Emanete riayet etmek... En önemli vazifemiz emanete ihanet etmenin neticesinin ne olduğunu peygamberimiz söylüyor onun için onu söylemeyeyim sözde bir emanettir ben bunu sinemde sakladım şimdi size veriyorum İnşallah gereklerini yerine getirme adına da hepiniz hepimiz gayret içerisinde olacağız beş tane özellik söyledim beşeriyetlerin isharı, zafiyetlerin ıslahı kabiliyetlerin inşası Mesuliyetlerin idrakı, rehberiyetlerin ihyası. Mesajı da zaten bunların üzerinden vereceğim. Bir, ister tarihte yaşamış bir şahsiyet olsun, ister şu an yaşayan biri olsun. Kiminle iletişim kurarsan kur, onun bir beşer olduğunu unutma ki yanlış düşüncelere ve yanlış yollara sapmayasın. Hayal kırıklıklarına düşmeyesin. Çok önemli onun için bir daha tekrar ediyorum. İster tarihte yaşamış bir şahsiyet olsun ister şu an yaşayan biri olsun. Kiminle bir iletişim kurarsan kur onun bir beşer olduğunu unutma ki yanlış düşüncelere ve yanlış yollara sapmayasın. Hayal kırıklıklarına düşmeyesin. Beşeriz ve beşerle muhatabız. Allah da bize beşeri örnek gösteriyor. Biz beşerin yolundan yürümek zorundayız. Öyleyse eğer bir insana yapılacak en büyük zulüm, en büyük haksızlık o insanı bulunduğu konumun üstüne çıkarmaktır. Zaten zulmün Arapçadaki anlam karşılığı nedir biliyor musunuz? Allah eşyayı bir yere koymuştur. Onu aşağıya ya da yukarıya doğru tepretmek. Zulümdür. Eşyayı Allah'ın koyduğu yerden etmek bizim kitabımızda zulüm diye nitelendirilir. Sen onu yüceltmişsin zulüm, alçatmışsın zulüm, fark etmez. Olması gereken yere koyacaksın. İnsanı da değerlendirirken böyle. Başta söyledim, bu konuda sıkıntılarımız var olduğu için bir daha söylüyorum. Sevebiliriz, sevmek de zorundayız. Birbirimizi de seveceğiz. Bizim önümüzde olan rehberleri de seveceğiz bunlar kimse ama hiç kimseyi beşer olmaktan çıkarmayacağız. Eğer sahabe de bu manada böyleyse kim olursa olsun beşerdir, beşer ise şaşar, şaşarsa eğer sen onun beşer olduğunu unutursan onun şaşmadığını zannedersin, yanlışını savunursun, Allah korusun kendini de onu da helak edersin. Yapmama adına bu hakikati hiçbir zaman unutmamalısın. İkincisi insanın aciz bir varlık olduğunu, zafiyetlerinin varlığını hiç ummadığın zamanlarda ve zeminlerde ummadığın tavırlar gösterebileceğini unutma ki bu eksiklikleri ıslah edebilesin. Hem kendinin hem başkalarının sıkıntılarını giderebilesin. Beşerse o insanda zafiyet var. Bunu bil. Zafiyetleri var. Bunları inkar etme üstünü dörtme. Ama ıslahı adına gayret içerisinde ol. Bakın ve selam Efendimiz nice insanları ıslah etti. Size bir örnek vereyim mesela. Biz o tablonun içinde olsak kim bilir nasıl bir tavır sergileriz. Medevinin biri isim yok. Var da yok. Yani şundan dolayı. Olumsuz bir tablo ise eğer sahabe isim söylemez. İnsanların aklında isim olumsuz bir biçimde kalmasın diye. Onun için bedevinin biri geliyor. Peygamber mescidindedir. Abdest bozmak durumundadır. Bilmediği için mescidin adabını hemen bir kenara çekiliyor. Peygamber mescidinde bevle diyor küçük abdestini bozuyor. O anda sahabe ne yapıyor? Bağırıyor ne yapıyorsun ne ediyorsun falan diye sallallahu aleyhi ve sellem şunu diyor bırakın, bırakın adamı, adam işini bitirsin. O anda müdahalenin bir anlamı yok, adam işini bitiriyor. Şimdi bana bir kova su getirin diyor Efendimiz getiriliyor, dökülüyor ve orası temizleniyor. Sonra çağrılıyor o bedevi huzura, ey falan diyor, burası Allah'ın mescididir, burada böyle bir şey olmaz, burada namaz olur, burada dua olur burada farklı şeyler olur bunun yeri başka yer diyor tamam diyor Ya Allah, gidiyor dışarıda abdestini alıyor geliyor Ellerini açmış dua ediyor efendimiz de arkasında. Nasıl dua ediyor biliyor musunuz? Allah'ım diyor sadece bana ve Muhammed'e merhamet et. İkimizin dışında hiç kimseye merhamet etme. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da tebessüm ediyor. Ey falan diyor Allah'ın merhametini daralttın, merhametini daralttın diyor. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem? Zafiyet var olur ama ıslahı mümkün. İslahı da böyledir. Eğer sen böyle yapmaz da başka türlü yapmaya çalışırsan hata edersin Allah korusun kaybedersin. Üçüncüsü Allah'ın her insana farklı nitelikte kabiliyetler bahşettiğini ihsan-ı ilahiyenin her insanda bir şekli, şekilde tecelli ettiğini unutma ki hem kendine hem başkasına haksızlık yapmayasın. Verilen nimeti nikmete yani belaya çevirmeyesin. Bir daha okuyayım bunu. Allah'ın her insana farklı nitelikte kabiliyetler bahşettiğini, ihsan-ı ilahiyenin her insanda bir şekilde tecelli ettiğini unutma ki hem kendine hem başkasına haksızlık yapmayasın. Verilen nimeti nikmete belaya çevirmeyesin. Sizin peygamberinizin öyle diyeyim ki söz biraz daha tesir etsin size yoksa elbette ki benim de peygamberim ama sizin peygamberiniz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca bir kez olsun falancadan adam çıkmaz dememiştir. Günde kaç kez diyoruz bu sözü bir sürü dememiştir hiçbir zaman insandan ümidini kesmemiştir. Her insanın bir kabiliyeti olduğuna inanmış, o kabiliyetin ortaya çıkması adına da gayret içerisinde olmuştur. En başta verdim Hazreti Ebuzer örneğini, Safvan İbni Muattal örneğini bu çerçeveden de meseleyi değerlendirin. O halde insani anlamda birbirimizle ilişki kurarken bu nebevi ilkeyi hiçbir zaman unutmamamız gerekir. 4. Yaratılış amacının kulluk olduğunu Kulluğun ise insana mükellefiyetler ve mesuliyetler yüklediğini unutma ki vazifelerini aksatmayasın, zaafiyetlerinin kurbanı olmayasın, bahanelere sarılarak kendini felakete sürüklemeyesin. Bunu bilmelisin mesuliyet çok önemli bir şey onun idrakı nasıl Ebu Mihcen Es-Sekafi hep aklında olsun hiçbir zaman zaafiyet meselesi bu manada senin önünde engel olmasın. 5 her bilenin üstünde daha iyi bir bilen vardır bu ney? bir ayet Yusuf suresi 76. ayet her bilenin üstünde daha iyi bir bilen vardır bu ilahi fermanını Hayatının eksenine yerleştirmeli, halini ve haddini hiçbir zaman unutma ki rehbersiz kalmayasın, ihtiyacın anında sana uzanacak ellere hasretlik çekmeyesin. Allah bu beş tane ilkeyle, bu beş tane mesajla donanabilmeyi bizlere nasip eylesin. Kolaylaştırsın inşallah zor biliyorum kulluk zor şeytan uğraşıyor mesuliyetler fazla e biz zafiyetlerimiz var eksiklerimiz var ama buna rağmen hiçbir zaafiyeti gözümüzde büyütmeden kulluk adına hayır adına güzellikler yapabilmeyi Cenab-ı Hak hepimize kolaylaştırsın ve nasip eylesin. Aziz kardeşlerim Ebu Mikçenes Sekafi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la bir yıl kalmasına rağmen birkaç tane hadis rivayet ediyor. O hadislerden bir tanesi benim de son sözüm olsun. Bakın sallallahu aleyhi ve sellem ne söylemiş? Ebu Mihcen Es-Sekafi o söylenen sözü nasıl büyük bir sadakatle bize taşımış ve nasıl çağlar öncesinden Efendimiz çağımıza ait bir bazı hastalıkları bizim nazarımıza vermiş. Diyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Üç şey vardır ki bu hususlarda kendimden sonra ümmetim hakkında korkuyorum. Üç şey vardır ki bu hususlarda kendimden sonra ümmetim hakkında korkuyorum. Neymiş bu üç şey? Kaderi inkar etmeleri. Yıldızların burçların insana etkilerine inanmaları. Ve sultanların, idarecilerin haksızlıkları, zulümleri. 14 asır önce söylenmiş. Böyle sözleri söyleyip Allah Resulü aleyhisselatu vesselam gidince, vefat edince, sahabe yaşadığı zeminde sözlerin tahakkuk ettiğine şahit olunca, ne derlermiş biliyor musunuz? Sadak da ya Resulallah. Her sözün doğru, bu sözünde doğru, bu sözünde de tasdiklendi ya Resulallah. 14 asır sonra Artvin'den biz de onu söylüyoruz. Sadak da ya Resulallah diyoruz. Ümmetin hakkında korktuğun o üç şey de gerçekleşti. Ne yazık ki senin ümmetinden olduğunu söyleyen bazıları kalktı kaderi inkar etti. Kaderi inkar edip kayba ait meseleler zedelendiği için insanlar kehanete, yıldızlara, burçlara... Şuna buna tenezzül etti, bu manada farklı noktalara kaydı. Sadak da bir kez daha ki başımıza zalim yöneticiler, İslam topraklarının dört bir tarafında musallat oldu. 1 milyar 700 milyonluk koca İslam ailesi zulümler altında inledi. Şarktan Garba, Şimalden Cenob'a her taraf zulüm doldu, haksızlık doldu, gözyaşı doldu, feryat doldu. Ama sen söyledin biz iman ettik. Allah bir günde nurunu tamamlayacak. Allah nurunun tamamlandığı günlere bizleri eriştirsin. Rabbim Ebû Mikçen es adına kurulan bir mecliste nasıl bizleri Artvin'de buluşturduysa inşallah cennette de ona ait bir sofrada buluştursun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Dua ediyorum, dua bekliyorum. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekat.